Evet, konuyla alakalı sorulardan bir tanesi kalpten geçen kayıptan mıdır? Evet, Gayip e, nedir? Önce kayıbın bir e, tarifini yapacak olursak, bildiğiniz gibi kayıp bir insanın beş duyu organıyla algılamaya güç getiremeyeceği. Aynı şekilde herhangi bir şekilde deneye tabi tutamayacağı hususlara olarak gayb denir kardeşler. Ki insanın beş duyurganı bildiğiniz gibi gözüyle görmesi, burnu ile koku alması, kulaklarıyla işitmesi, dili ile tad alması ve bedeni ile hissetmiş olması. Bu anlamda aynı şekilde deneye de tabi tutma imkanı olmayan, Hususlar, sonuçta insana gizli olan hususlar olup bunlar kayıptandır. Mutlak bir takım kayıplar vardır. İnsanın cinsiyetinin ne olması, cennet, cehennem ya da ileriki hayatta ne olacağı ya da bir insanın kalbinden geçenin ne olduğu hususlardaki bilgiler mutlak kayıptandır. Bir takım izafi kayıplar vardır kardeşler. Yani izafi kayıp dediğimiz... Şu anda mesela yaşamış olduğumuz bölgenin dışındaki olaylar bize kaybolmasına rağmen oradakilere kayıp değildir. Ya da iki sene sonra olduktan sonra göreceğimiz şeyler bunlar değildir. Sonuç itibariyle bu şekilde insanın kendisine vakıf olamayacağı hususlara kayıptandır. Kalp içindeki insanın beslemiş olduğu niyeti ise kayıptandır. Hatta kaybın asıl olanlarından bir tanesidir. Zira Allah azze ve celle bir ayetinde kendi sıfatını ya da kendi özelliğini bize anlatırken ne diyordu? Alimun bir zati sudur. O Allah ki o kalplerde olanı bilendir. O Allah ki o kalplerde olanı bilendir. Ve Allahu Teala'nın kalplerde olanı bilme sıfatı kendisinden başkasına verildiği zaman insanı Allah göstermesin şirke sokacak olan hususlardan bir tanesidir çünkü Allah Azze ve Celle'nin kaybı bilme özelliği Allah-u Teala'nın zatındandır yani nasıl ki Allah-u Teala yaratıcılığında tek ise kalpleri bilmişliğinde de tektir bu anlamda kalpten geçenliği bilmiş olmak ilahlık e, özelliğini gerektirir İlahlığın özelliğini gerektirir ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dahi kalplerden geçeni bilmediği Ehl-i Sünnet'in hiçbir şekilde üzerinde ittifak etmediği bir husustur. Sorusu olan kardeşler varsa sıraya girsinler ve sorularını ona göre sorsunlar. Ta ki konuşmalarımız ya da buradaki müzakeremiz bir hayır ile sonuçlansın. Herhangi bir şekilde kavgaya ya da atışmış olmaya, nefsani boyutunun içerisinde kendimizi kaybetmiş olmaya vesile olmasın. O yüzden soru soracak olanlar el kaldırsınlar ve ona göre ne yapalım? İnşallah düzenli bir şekilde devam edelim. Bu anlamda dediğimiz gibi kayıp bilgisi, kalbi bilmiş olmak, kalpten geçeni bilmiş olmak Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın dahi muttali olmadığı özelliklerden bir tanesi de çünkü ilahlığı gerektirir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'deki insanların kalbinden geçeni, münafıkların kalbinden geçeni bilmiyordu dedik dersi işlerken. Ve Medine'deki kimseler, münafıklar kim? Bu anlamda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu bilgiye ulaşmış olması, Allah Azze ve Celle'nin kendisine Cebrail'i göndermiş olması ve kendisine bildirmiş olması ile ne olmuştu? Mümkün olmuştu. Ve ondan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Huzeyfe El-Yemani'ye yazdırmıştı. Yine bu ümmetin en hayırlılarından olan Hz. Ömer radiyallahu anh ne yapardı? Herhangi bir kişi öldüğü zaman ki Hz. Ömer, Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın eğer benim ümmetimden muhaddesler olsaydı yani kendisiyle konuşacaklar olsaydı o da Ömer olurdu diyor. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve Hz. Ömer bildiğiniz gibi herhangi bir kimse öldüğü zaman yaptığı ilk iş o doğrudan Hüzeyfe el-Yemani'nin yanına gitmekti. Ve Hüzeyfe el-Yemani şayet onun cenaze namazını kılmıyorsa özellikle onun cenazesini kılmazdı. Ve ben de onlardan mıyım? Benim ismimde var mı diye ne yapardı? Hatta kendi ürperirdi. Ve sahabenin içerisinde bu şekilde bir şeye de biz rastlamış değiliz. Yani sen e, bu şekilde düşünüyorsun neden? Çünkü kalbinden bu geçiyor. Yani peygamberlerde böyle bir şey olmadığı gibi Peygamber aleyhissalatu vesselam Dediğimiz gibi böyle bir şeye vakıf olmadığı gibi kendisine gelen insanlar mahkemeye geldiği zaman kendisine insanlar davalarını sunduğu zaman ne diyordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Eğer diyordu sizden bir kimse sırf güzel konuşmuşluğundan dolayı kardeşinin hakkını alıp da kendisine vermemi sağlayacak olursa ona verdiğim ateştendir diyor ateştir. O yüzden Allah'tan korksun diyordu. Ve Resulullah Aleyhissalatu vesselam kendisine gelen kişinin kalbinden geçeni bilip onun ne düşündüğünü bilmezdi. Çünkü bu ilahlığı gerektiren bir husustu. Zira Allah Azze ve Celle, zira Allah Azze ve Celle doğrudan kitabında Allah'ın yani bilen ve bu sıfatını Allahu Teala yine neye veriyordu? Kalplerde, yani göğüslerde olanı bilendir. Siz açığa vursanız da gizliye vursanız da Allah onu bilir. Bunlar Allah'ın bildikleridir. Yine ey peygamber onlar sana hile kurdukları zaman peygamber aleyhissalatü vesselam bunlardan habersizdi. Ve dediğimiz gibi peygamberin bilmesi, sahafenin bilmesi ki bu ümmetin en hayırlı olanlarıydı. Ve diğer peygamberlerde de aynı şey söz konusu. Diğer peygamberlerde de aynı şey söz konusu. Ve eee kalpten geçmiş olanı bilmiş olmak dediğimiz gibi kayıptandır ve Allah'tan başka hiç kimse insanın kalbinden geçen ne olduğunu bilmez. Sadece şu vardır. Allah Azze ve Celle bir ayetinde der ki inne şeytane inne şeyatîn şüphesiz ki şeytanlar ne yapar? leyuhune ilâ evliyâihim evliyalarına yani kendi dostlarına fısıldarlar. Bu anlamda şeytan ne yapar? Şeytan bir tanesinin beynine bir düşünceyi ilka eder, vesvese verir ve bu vermiş olduğu vesveseyi diğer eee şeytanına yani o kendisine bilgi aktarılmayı düşündüğü şeytanına aktarır. O da ona bunu söyler. O da senin kafandan şu geçti der. Ve sadece bu şekilde şeytani bir tuzakla ne olur? Allah göstermesin. Şeytanın bu tuzaklarıyla şeytan insanı itikadını bozmaya. Ki o da sadece verdiği vesveseyi şeytanın diğerine aktarmış olmasıdır. Bu da gayb bilgisi kalpten bilmiş olmak değildir. Zira kalpten geçenebilmek dedik Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından bir tanesidir. Başka birisine verildiği zaman Allah korusun, insan ne yapar? Şirke sokar. Evet bir sonraki soru yani zaten bu bir soru değil. İkincisi benim anlatmış olduğum şeyin Kur'an ya da sünnete uygun olup olmadığı senin irdelemen gereken nokta burasıdır. Yani parmak ayı gösterdiği zaman parmak ayı gösterdiği zaman parmağa bakılmaz. Aya bak. Camdan bak. Yani denildiği zaman ki kullanır bu ifade biliyorsunuz Cama bakılmaz, camdan dışarıya bakılır. Yani benim ne olduğum, kim olduğum, hangi düşüncede olduğum önemli değil ki. Şayet bu ağızdan Allah şöyle diyor diye ayetinden söylemiş ise, bu anlamda peygamber şöyle demiş diye söylemiş ise bu yeter senin için ve delil senin için ikame olmuştur. Ki kaldı ki ben Hanefi mezhebinden. Evet. <gülüyor> Biz bunu işledik, dersi işlerken işledik ve Peygamber aleykissalatu vesselam Hazreti Ebubekir'e özel olarak bir zikir öğretmedi kardeşim. İddia eden delil getirir. İslami kaynaklarda İslami kaynaklarda hadis kitaplarında ve e, İslam kitaplarında, kaynak kitaplarında böyle bir şey mevzu bahis değildir. Bu insanların ağızlarından ağızlarına dolandırmış oldukları ve biraz daha hatta da etrafını süsleye püsleye ekleyip birbirlerine aktarmış olduğu düşüncelerden bir tanesidir. Ve dinde asıl olarak bize ulaşmış olduğu sahih olmayan bir şey üzerine inanç ya da amel inşa edilmez. Kaldı ki zayıf hadisler dahi, zayıf hadisler dahi kendisi ile haramın helalin ya da Allah'a bir ibadetin belirlenmesi hususunda kesin olarak bir delil olarak alınmaz iken. Bugün zayıfı bırakın uydurma hadis kitaplarında dahi hiçbir şekilde yer edinmemiş olan Peygamber'in Hazreti Ebu Bekir'e özel zikir öğrettiği şeklindeki bir iddia üzerine koskoca bir ekolün ameli hiçbir şekilde ne yapılamaz, meşru gösterilemez. Yani bu ilmi olmaktan tamamen uzak olmakla beraber denil bakımında da tamamen yersizdir. Ve Allah'a karşı sorumluluğunu hissetmiş olan bir kimse ne yapar? Dediğimiz gibi Allahu Teala'ya karşı kulluğunu Allah azze ve celle'nin istediği şekilde uygular bunu. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselam mesela e, İbn-i Mesud ne diyordu? Allah kesken razı olsun. i̇bn Mesut Mesud diyordu ki Resulullah aleyhissalatu vesselam bize yük havada uçan bir kuş dahi olmasın ki mutlaka bize ondan bahsetmiştir. Yani Resulullah aleyhissalatu vesselam bir Müslüman olarak benim ihtiyaç duymuş olduğum her bir şeyi ne yapmıştır? İletmiştir. O yüzden teraktukum aleyhme haccetil beyda. Ben sizi ap açık bir bembeyaz bir delil üzerine bıraktım gör Peygamber Efendimiz. Ondan kendisini helak edenden başkası güç çevirmez. Ve bu bahsetmiş olduğunuz Hz. Ebu Bekir'e Peygamber'in özel öğrettiği iddiası tamamen delillendirilmiş olmaktan muaf, hiçbir şekilde e, kitaplarda yer edinmemiş olan tamamen Tamamen dilden dile aktarılıp gelen bir uygulamada e, ifade eden başka bir e, şey değildir. Ve din, mantık, din insanların bir şeyi ağızlarında çokça söylemiş olmalarından oluşmaz. Dinin oluşmuş olduğu temel kaynaklar Kur'an sünnettir ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bahsettiği gibi sahavesidir sahabesidir ve onlarda da böyle bir şey söz konusu değildir. Velem ki Peygamber Aleyhi Vesselam'ın Hz. Ebu Bekir'e bunu öğrettiğini düşünelim. Neden bir sefer öğretmiş olsun? Neden bir sefer öğretmiş olsun? Neden bu o kadar yüz binlerce sahabe varken hiçbir tanesine aktarılmamış? Neden Resulullah Aleyhisselatu Vesselam hakikati mi gizliyordu? Ya da dersin içerisinde de bahsettik. Yani Allah Resulü Aleyhi Vesselam'ın sahabeden bazılarına özel olarak verdiğini iddia etmiş olması, bunun hakikat yolunu olduğu iddia edilmiş olması Allah korusun Hazreti Aişe'nin ifadesiyle her kim peygambere Allah'ın indirdiği bir şeyi, peygamberin gizlediği yani herkese söylemediği iddiasını ortaya koyarsa vallahi yalancıdır diyordu Hazreti Ayşe sahibi bir rivayette geçtiği şekliyle. Evet bir sonraki bir sonraki soruya inşallah geçelim evet Resulullah aleyhissalatu vesselam Kur'an'ı musaf edin yani bir kitap haline getirin diye bir şey söyledi mi şayet söylemediyse onların bir araya getirmiş olmaları yanlış sayılmaz mı yani bidat sayılmaz mı ifadesi Hayır kardeş, yani bunun Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dinine bir şey eklemiş olmakla ya da bidatlaşmış olmasıyla hiçbir şekilde bağlantısı söz konusu değildir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizi özellikle nehyetmiş olduğu şey Allah'a kulluk adına, bakın bidat nedir? Bidat, Allah'a kulluk etmek maksadıyla, kendisinden sevap umulmak maksadıyla Allah-u Teala'nın indirdiği dinde olmadığı halde, taabbut maksadıyla sonradan ortaya çıkmış ve kendisinden ecir beklenen bir uygulamadır. Yani dinden olmadığı halde sonradan dine sokulmuş ve kendisinden ecir beklenilen, daha doğrusu bir namaz gibi, allah Teala'nın emretmiş olduğu bir uygulama gibi ecir beklenilen şeylerdir bidat. Bugün bir tefsire kalkıp da bidat demeniz mümkün değildir. Çünkü bu anlamda tefsirin dinden olduğunu, daha doğrusu kendi söylediğinin dinin bir parçası olduğunu iddia eden söz konusu değildir. Ve Hz. Ebu Bekir'in zamanında zaten Resulullah ve Vesselam zamanında Kur'an'ın bir araya getirilmiş olması söz konusu değildi ki söz konusu çünkü vahiy sürekli devam ediyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hayatta olduğu müddetçe kalbine ilka dahi olsa vahiyin inmesi söz konusuydu bu zaten doğrudan e, vakıa olarak yani bir gerçek olarak e, mutlaka gerçekleşmiş olması zaten gereken bir şeydi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında bunun yapılmamış olması zaten mümkün yapılmış olması mümkün değildi ve bunun yapılmamasının da engelleyen bir husus yoktu çünkü Resulullah vefat edince vahiy kesilmişti ve dolayısıyla sahabenin yaptığı kitap haline getirmiş olmaktı. Yani bunun bidat olmakla, daha doğrusu bidat ile herhangi bir şekilde bağlantısı söz konusu değil. Bidat olan şeyde dediğimiz gibi sonradan ortaya çıkmak, kendisiyle ibadet maksadının güdülmüş olması nedir? İbadet maksadının güdülmüş olması onu bidat yapan şeydir. Evet bir sonraki soruya inşallah geçelim. Ve arkadaş e, sorusu Sahabe bidatı farklı anlamış Sahabe dahi bidatı farklı anlamış Hayır sahabenin bidatı farklı anladığı söz konusu değil Sana bir tane örnek vereyim Mesela bidat dediğimiz şey Bak bidat dediğimiz şey ibadet amaçlı çıkar Ki Abdullah İbni Mesud Hayatının son zamanlarında Hayatının son zamanlarındaki Gözü ama olmuştu Ne yapar? Kendisi mescide yanındaki kişilerin kendisine yardım etmesiyle gider. Ve kendisini alırlar, götürürler. Dariminin 210 numaralı rivayetidir mesela bu. Sünane Darimi'de 210 numaralı rivayettir. Ve derler ki biz dışarıda bir takım insanlar gördük. Nedir? İşte dediğimiz gibi Abdullah İbni Mesul'a derler ki insanlar bir araya gelmişler ellerine taşları almışlar ve La ilahe illallah diyorlar yaptıkları sanki güzel bir şeye benziyordu ve sen gelmeden biz bir şey deme, dememeyi uygun gördük dediler ve Abdullah İbni Mesud geldiği zaman ne dedi ey Muhammed'in ümmeti dedi daha peygamberin yemek yemiş olduğu tabak ortadayken daha giymiş olduğu çarıkları ayakkabıları yırtılmamışken onun dinini ne çabuk bozmaya başladınız diyordu ya siz sahabeden çok daha hayırlı bir yol üzerinesiniz ya da siz sapıklarsınız diyordu Resulullah, sahabe böyle bir şey yapmadı yani böyle bir etrafa çekilerek diyor Abdullah İbni Mesud taşlar alarak La ilahe illallah yüz sefer böyle bir uygulama yapmadı bak bu ibadettir ibadette sahabe bundan nefret ederdi yine Abdullah İbni Mesud bir örnek daha veriyorum yine Abdullah İbni Mesud bir gün mescide gelir mescide geldiği zaman Tirmizi'nin ve diğerlerinin rivayetidir mescide geldiği zaman müezzin tasvip yapar kardeşler tasvip nedir müezzin içeride kamet getirir. Ezan okuduktan sonra insanlar orada nafilelerini kılarlar, sünnetlerini kılarlar. Müezzin kalkar, farz namaz için kamet getirir. Ve farz namaz için kamet getirdikten sonra aynı müezzin tekrar dışarıya çıkar ve tekrar bir de dışarıda kamet getirir. Yani dışarıdakiler de duysun da dışarıdakiler de duysun da e, içeri gelsin de farzı kılsınlar diye aslında yaptığı Böyle iyi niyetli bir şeydir. Ve dışarıda ne yapar? Dışarıda da bir daha gamet getirir ve Abdullah İbni Mesud beni bu bidatçinin yanından çıkar der ve o mescitte namaz kılmaz. Gördün mü sahabenin bidatı algılamasını? İşte sahabe Buhari'nin ve diğerlerinin rivayet ettiği hadise geçtiği gibi sahabe bidaatten nefret ettiği kadar başka hiçbir şeyden nefret etmiyordu. Çünkü bidaat türü dine sonradan sokulan uygulamalar bu dinin bozulmuş olmasına sebep olan en büyük etkenlerdir. Neden mi? Çünkü tarihin içerisinde kardeşler hiçbir peygamberin dini peygamberin düşmanları tarafından bozulmamıştır. Hiçbir peygamberin dini peygamberin düşmanları tarafından bozulmamıştır. Tarihin içerisinde yozlaştırılan ve boyutu değiştirilen insanları artık hidayete ulaşmaz bir şekle sokulan dinler o dine tabi olduklarını zanneden insanların dengesizliğinden olmuştur. Ve Yahudiliği oluşturarak Hz. Musa'nın öğretisini bozanlar Hz. Musa'yı en önde tutan Yahudilerdir. Ve bugün Hristiyanlığın oluşumuna sebep veren ve bugün Allahu Teala'nın lekat keferellezine kallu inne'llaha salisun selese şüphesiz ki Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir olmuşlardır ifadesini buyurmuş olduğu Rabbimizin o Hristiyanlar Hazreti İsa'nın öğretisini bozanlardır ve Hazreti İsa'ya tabi olduğunu söyleyenlerdir. Dolayısıyla din Allah'ın indirdiği gibidir ve bu dine sonradan sokulan şey bidattır. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu? Ki en üstünki hutbelerden bir tanesi, zaten hutbeyi ahacı olarak sürekli kullandı ve en üstünki hutbelerinden bir tanesi de neydi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın? Hani diyordu ya ravi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize çok içli bir e, hutbe okudu ve ondan sonra dedi ki dikkat edin, dikkat edin. Benden sonra muhtesatlar çıkacak, yani sonradan ortaya bir şeyler çıkacak. Yani benim üzerinde olmadığım bir takım uygulamalar çıkartılacak. Ve kulle muhtesetin bid'ah. Her sonradan ortaya çıkan şey, yani bu dinde olmadığı halde benim uyguladığım ve benim sahabeme öğrettiğim şeyin dışına bu dine sokulan her şey bid'aattır. Ve ne diyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam? Ve kulle bid'atin dalalah. Her bid'at sapıklıktır ve kulle dalaletin finnar. Ve her sapıklık da ateştedir. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabeye bunu öğretti ve sahabe bundan çekindi. O yüzden bir sonraki dersimizde inşallah haftaya işleyeceğimiz bir sonraki dersimizde onu da delil olarak getireceğiz. İmam-ı Allah keser rahmet eylesin. İmam-ı ne yapacak? Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın e, dilinden sadır olmuş olan zikir çeşitleri diye o meşhur eskar isimli kitabı var biliyorsunuz. O kitaptan aktardığı zaman İmam-ı Nebevi özellikle Peygamber aleyhissalatu vesselama nasıl dua edileceği, ona nasıl salat getirileceği babını işlerken, ne diyordu İmam Nebevi? Peygamberden hasıl olan şey nedir? Şu şekilde, yani bizim öğrendiğimiz şekildedir. Ve bir tanesi kalkar da derse ki, bir tanesi kalkar da derse ki bunu söyleyen de vardır. Bir tanesi der ki hatta verham Muhammeden ve ali Muhammed diye eklesek de olmaz mı? Daha güzel olur şeklinde ifade edince akabinde İmam Nevevi ne diyordu? Bu peygamber aleyhissalatu vesselamdan hiçbir şekilde sadır olmamış bidaattir. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıktığı şekli bize yeterlidir. Çünkü bu kendisiyle ibadet amaçlanan şeydir. Çünkü Peygamber'e salat okumak, Allahu Teala'nın Kur'an ayetini uygulamaktır. Buna Peygamber'in öğretisinin dışında eklemelerde yapmış olmayı İmam Nevevi ne diyordu? Bizzat bid'at ve uzaklaşılmış olması gereken şey diyordu. O yüzden dediğimiz gibi İslam alimleri ve ee, sahabe en çok bidatın nefret ederdi ve bidat ortaya koyan o kimsenin mescidinden beni çıkar demişti Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh evet dediğimiz gibi bidatte özellikle ibadet maksadı olmalı yani bugün arkadaşlar biz hayırlı bir vakıf kuracağız gelin kuralım İyi de bu peygamber zamanında vakıf kurulmamış arkadaşım yani duvarı kurmak bidat değildir sen o duvarı kurmuş olman dinin sana özellikle ibadet amaçlı yaptığın bir şey değildir sen Müslüman olarak bir araya gelmişsin, hayırda yarışıyorsun. Yani bidatı bu şekilde çok dar bir anlayış içerisinde anlamak mümkün değil. Dediğimiz gibi dinden olarak zannedilen, yani tevkifi olan ibadet, doğrudan ibadetin kendisi olan. Yani bugün bir insan kalksa, mikrofonsuz, mikrofonsuz ezan olmaz. Mutlaka mikrofonlu olması lazım derse bu bid'attir. O zaman mikrofon bid'atleşir arkadaşım. Ama yok. Mikrofon sadece ezanı daha güzel ifa etmek için kullanılan bir araçtır denilirse bunda ne vardır? İşte bunda bidatlik söz konusu değildir. Herkesa minare de aynıdır. Minare demişsin, minare de aynıdır. Yani minareyi yapmak bid'attir diye bir uygulama söz konusu olamaz. Çünkü minare insanlara ses daha güzel ulaşsın diye ortaya koymuş. Yani ortaya konulmuş olan bir yapıdır. Peygamber Aleyhissalatu vesselam hac vedasının veda hacında devesinin üzerine çıkmış. O şekilde aktarmıştı. Eğer daha farklı bir iletişim amacı kullansaydı bunu yapardı. Yani orada deveye çıkmış olması dinin emrettiği bir ibadet değil ki yani bu ibadet değil, ibadet amaçlı yapılırsa, dine sokulursa o zaman bidatleşme olur. Anlatabiliyor muyum? Ha, buraya dikkat edersek bidat içerisinde ya da bidat düşüncesinde e, aradaki kıstası çok daha güzel kavurma imkanımız olur. Evet. evet soru, Hanefi mezhebine uymak ve Peygamberin sünnetine uymamak şirk olabilir mi? Ve sülfiler ne kadar tehlikeli? Yani sufiler ne kadar tehlikeli bölümünü özellikle derste işlemiştik. Yani bir önce işlemiş olduğumuz, bir saatin üstünde yapmış olduğumuz derste o konuyu bir parça işlemiş ve uyarılarımızı dikkate almamız gereken hususlarını yapmıştık, dile getirmiştik. Hanefi mezhebine uyarak peygamberin sünnetine uymamak, yani hanefi mezhebine uyma adına peygamberin sünnetine uymamak gibi bir düşünce Allah korusun hanefi mezhebini peygamberin misyonu üzerine çıkartmış olmak demektir. Yani peygamber bırakın yani ne hanefi mezhebi bütün insanlar bir tarafa olsa peygamber aleyhissalatu vesselamın uygulaması bir tarafa olacak olsa peygamber aleyhissalatu vesselamın uygulaması ile onların kıyaslanması söz konusu değildir. Hatta İbni Abbas radıyallahu anh ki sahih olarak bize uğraşan bir rivayettir. İbni Abbas radıyallahu anh bir yerde peygamber aleyhissalatu vesselamın uygulamasından bahsederken sözünden, hadisinden bahsederken adamın bir tanesi kalkar der ki ama Ebu Bekir ve Ömer'den de bu şekilde bir kanaat aktarıldığı söyleniyor. Ne dersin? Denildiği zaman i̇bn Abbas'ın söylediği söz şudur. Siz, peygamber size şöyle dedi denildiği zaman falanca da böyle dedi filanca da böyle dedi derken gökten başınızın üzerine taş yağmasından ya da yerin dibine geçirmekten korkmuyor musunuz? diyordu. Subhanallah. Yani Peygamber Aleyhissalatu Vesselam ile başka bir şey kıyaslamış olmak bir kere bir kişinin dini anlamadığının apaçık bir göstergesidir. Çünkü Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Allah'ın bizim içimizdeki delilidir Ati'u Allah ve ati'u Rasul. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. <gülüyor> Eğer siz Allah'ı Allah Eğer Allah'ı seviyorsanız, bana tabi olun ki Allah sizi sevsin. Allah'ın sevgisi Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a tabiyete bağlı kılınmışken. Yani Peygambere işinde muhalefet edenler kendilerine bir azabın kendilerine yakalamasından korksunlar diyen ayet dururken la ilahe illallah yani zaten ehl Sünnet'in icma etmiş olduğu hususlardan bir tanesi nedir? Mevrid-i Nas'ta yani bir Nas söz konusu ise yani bir hususta eğer Kur'an ayeti ya da bir hususta şayet hadis söz konusu ise o durumda iştihada mahal yoktur, caiz değildir, haramdır. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselamın görüşünün olduğu bir yerde iştihada hala gitmiş olmak bir insanın sapıtmış olması için zaten yeterdir, dinini bozan unsurdur bu. Peki diyeceksiniz ki bugün sahih hadislere muhalif olan bir takım iştihatlar söz konusu, deriz ki o hadislerin o alimlerimize ulaşmama ihtimali bir, o hadislerin o alimlerimize ulaşmış ama o alimlerimizin o hadisi e, sahih kabul etmeme ihtimali üç, o hadisin o alime ulaşmış olması ama ona zıt gibi gözüken daha başka bir hadisin o alimde olup ikisi arasında tercih yapma görüşü yine aynı şekilde hadisi ahat olarak değerlendirip daha farklı sağlam bir görüşe uyma kanaatiyle farklı bir görüş ortaya çıkmıştır ama her ne zaman ki alimin iştihadının farklı olduğu ortaya çıkarsa bize düşen iman gereğini yapmaktır? O alimin iştihadını terk etmektir ve mezhep imamlarımız Allah-u Teala hepsine razı olsun ve bütün alimlerimiz bize bunu söylemiştirler o yüzden İmam Ebu Hanife birçok yoldan aktarıldığı şeklinde demişti benim görüşümü bir hadise ters olduğunu gördüğünüz zaman benim görüşümü bırakın diyor. Başka bir e, rivayette benim görüşümü duvara vurun diyor. Başka İmam Şafii ne diyor? İmam Şafii diyor ki eğer size Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisine zıt benim başka bir görüşüm ulaşacak olursa fe'allemû enne akli qad zeheb bilin ki benim aklım gitmiştir diyor bilin ki benim aklım gitmiştir yani ben deli gibi beni algılayın diyor subhanallah Allah onlara da razı olsun yani hatta ve hatta eğer size benim görüşüme zıt bir hadis gelirse deyin ki ölümümden sonra da olsa Şafii'nin görüşü buydu deyin diyor çünkü onlar bundan korkuyordular görüşlerinin Allah göstermesin yani doğruya engel olmasından korkuyordular o yüzden Ebu Hanife'ye bir tanesi senin görüşün gerçekten doğru mu dediği zaman Ebu Hanife ne diyordu vallahi bilmiyorum Belki de benim görüşüm batılım ta kendisidir diyordu. Hatta yine Ebu Hanife, yine hatta Ebu Hanife kendi görüşlerini sıkça yazan öğrencisi Ebu Yusufa ne diyordu. Ve İhake ya Yakup, e Yakup yazıklar olsun benden yazma diyordu. Çünkü ben bugün bu görüşteyim. Yarın ondan daha güzel bir görüşe ulaşırım ve onu terk ederim. Ondan sonraki gün de ondan daha güzeline ulaşırım, onu terk ederim diyordu yine İmam Malik e, ne diyordu? Allah hepsine razı olsun bilin ki diyordu dünyada herkesin görüşü alınır da, terk edilir de bırakılır da, tartışılır da şu kabirdeki hariç diyordu ve Resulullah Aleykissalatü Vesselam'ın mezarını gösteriyordu kabrini gösteriyordu yine İmam Ahmet bin Hanbel Allah ondan da razı olsun ne diyordu? Evza'yı bırak Şafii'yi bırak, Malik'i bırak onların aldığı yerden al diyordu. Onların aldığı yerden al. Ve ehl Sünnet bunda ittifak etmiştir. Ama bugün hakikaten ilmin derinliklerine dalamamış olan ve bir müştehidin iştihadının hangi alana bırakılmış olması gerektiğini bilmeyen insanlar Allah göstermesin iştihadı Kur'an'ın ayeti ve hatta neredeyse Allah göstermesin Kur'an hadisin önüne geçilmiş olmalı. Yani sizce facia değil mi? 15-20 sene yani 10-15 sene güya ilim öğrendiğini zanneden bir insana peygamber şöyle demiş ve bu hadis hiçbir şekilde ne müteşabih ne üzerinde yorum yapılması söz konusu olmayan tamamen açık hükümle bağlantılı bir hadis söylediğiniz zaman ben yine de bir bakayım bizim mezhebin imamı ne demiş diyorsa yani mezhebin kitabına bakmadan bunu söyleyemem diyorsa ne dersiniz siz buna bakın kardeşler mezheplerin konumu nedir mezheplerin konumu nedir? mezhepler bizim için bir nimettir yani alimlerimizin iştihatları bizim için nimettir ama onlar dinin aslından değildirler zira edille-i dediğimiz şey Kur'an, sünnet, icma, kıyas olup sonuç itibariyle icma ve kıyas asıl olan Kur'an ve sünnet yani iki temel kaynağı rücu etmekle mükelleftir, akdi takdirde boştur ve alimlerin iştihadı doğru yapma çıkma ihtimali ve yanlış çıkma ihtimaliyle karşı karşıyadır. Ben size alimlerin iştihadını bir parça şu şekilde Hristiyan'ın adetiyle karşılaştırayım. Bakın kardeşler, Hristiyanlığın özellikle kitaplarının bozulmuş olmasına sebep olan unsurlardan bir tanesi, yine Yahudiler için de aynı şey nedir? Onlar kitaplarını zamana uydurabilmek için doğrudan vahyin orijinali daha doğrusu aslı ile oynamaya kalktılar ve kitaplarına ekleme yaptılar ve alimlerin kitapları Tevrat'ın içerisine verdi Yine Hristiyanlar doğrudan kitaplarıyla oynamaya başladılar. Halbuki İslam'da böyle değildir bakın. İslam'da Kur'an ve sünnet kıyamete kadar bakidir. Kur'an ve sünnet kıyamete kadar korunmuştur ve ikisi sabittir. Bu orijinalde oynamazsın. Peki ne yaparsın? Müstehitler olur. İşdihatlar çıkar ve alimler Kur'an ve Sünnet'te Allahu Teala'nın kıyamete kadar insanlık için ön görmüş olduğu temel kaideleri dikkate alarak Allahu Teala'nın daha önceden o meseleye vermiş olduğu hükmü Kur'an ve Sünnet'in içerisinde çıkartıp ortaya getirirler ve işdihat bu gayrete denir ve bu gayret sonucunda ortaya çıkan görüşe de İştihat denir, bunu yapana da müştehit denir. Ama iştihat eden müştehidin sonuç itibariyle hata etme ihtimali nedir? Vardır. O yüzden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam İslam, müştehitlerin iştihadıyla her zaman insanlığa hizmetini sunsun, her zaman insanlar Kur'an ve sünnetten ihtiyaçlarını karşılasınlar, her zaman Kur'an zaman ihtiyar alırsa genç kalsın insanlara hayat sunsun diye içtihat eden alim hata etse dahi ona bir sevap var demiştir Resulullah. Eğer ki isabet ederse iki sevap var. O yüzden müştehitler iştihat edecekler. İştihat ede ede farklı farklı iştihatlar ortaya çıkacak. Ve farklı farklı iştihatlarla her bir alim kendi olgunluğu kendi derin ilmiyle beraber sonuca varacak ve bu içtihatların içerisinden en doğru olanı ortaya çıkaracak ve İslam'ın o görüşlü olduğuna alimler ne yapacaklar ittifak edip o görüşle İslam insanlara huzur sunacak. Dolayısıyla İslam'da değişken olan İslam'da değişken olan içtihatlardır kardeşler. Kur'an ve sünnet değişken değildir. O yüzden siz bir dönem için hatta geçerli olabilecek bir içtihadı alır da Peygamber'in sünnetinin önüne geçer, geçirirseniz yani insanın ayakkabısının uğruna insanın gövdesini uçurmakla karşı karşıya kalmak gibi bir felakete. Yani dolayısıyla peygamberin hadisi söz konusu olduğunda başka birisine uymuş olmak Allah korusun insan imanını zaten zedeleyen hususlardan bir tanesidir. Evet başka sorusu olan kardeş varsa inşallah sıradaki kardeş inşallah soruyu alalım. Bazı kardeşler, bidat olan her şeyi istisnasız terk etmemizi dediniz, söylediler. Bu doğru mu? Yani bidatın güzel olanı ya da devam edilebilir olanı ile bidatın kötü olanı, terk edilebilir olanı diye bir ayrım asıl itibariyle söz konusu değil. Her ne kadar bazıları bidat-ı hasene yani güzel bir bid'at tanımı ortaya çıkartmış olsalar da Peygamber aleyhissalatu vesselam açık olarak külle bid'atin dalale yani her bid'at sapıklıktır diyor ve her sapıklı da ateştedir. Çünkü külle muhkesin bid'a her sonradan ortaya çıkan şey. Peki bid'ati hasana tanımı bid'ati hasenenin tanımı nedir? Ya yani da nereden çıkmıştır? Deliller nedir dediğimiz zaman bunlar bir parça hemen kısaca üzerinde duracak olursak vaktimizi iyice dağıtmamış dağıtmadan yerinde olur. Bidat-ı Haseni'ye örnek getirenlerin en büyük delillerinden bir tanesi nedir? Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın e, teravih namazını toplu halde kılmış olma iddiasıdır. E, daha önce onların getirmiş olduğu iddia. Nedir? Hazreti Ömer radıyallahu anh e, hilafeti döneminde teravih namazını toplu halde kıldı. Toplu halde kıldıktan sonra onlardan bir tanesi dedi ki, ey Ömer bu bidat değil mi? Bunun üzerine Hz. Ömer radiyallahu anh dedi ki eğer bu bid'at size dedi ne güzel bir bid'at. Ve buradan bid'at-ı hasene tanımını ne yaptılar? Çıkarttılar. Fakat bu hadis hiçbir şekilde bid'at-ı haseneye ne yapmaz? Delil teşkil etmez. Çünkü Hz. Ömer radiyallahu anh'ın ifadesi yani eğer bid'at ise ifadesi sonuç itibariyle nedir? Bu bid'at değildir. Neden? Çünkü bid'at olması için aslında hiçbir yeri olmaması gerekmektedir. Halbuki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizim bildiğimiz gibi, sahih olarak da bize aktarıldığı gibi ne yapmıştı? Teravih namazını Ramazan'ın ilk birinci günü cemaatle kılmıştı. Sonra insanlar duydular, Hazreti Ayşe'nin rivayeti radiyallahu anha, insanlar duydular ve ikinci gün cami biraz daha insanlar doldu. Üçüncü gün Peygamber Aleyhisselatu Vesselam insanlar ile beraber Karavih namazı kılıyor diyerek insanlar bunu yaydılar birbirlerine ve üçüncü gün tekrar oldu ve Hazreti Aişe'nin ifadesiyle dördüncü gün artık cami insanları almaz oldu. Cami insanları almaz oldu ve Resulullah Aleyhissalatu Vesselam çıkmadı. Bakın Resulullah Aleyhissalatu Vesselam çıkmadı diyor çünkü Allah Resulü ben ümmetime farz kılınmış olmasından korkuyorum dedi. Dikkat edin yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam teravih namazını cemaat ile kılmış olmak istedi hatta kıldı da yani bu onun sünnetinde var sadece terk etmiş olmasının sebebi farz olmasından korkması neden farz olması çünkü insanlar buna öyle bir rağbet ettiler ki öyle bir rağbet ettiler ki Allahu Teala onlara farz kılmadığı halde farz gibi algılarlar da Allah da onları bu şekilde farz kılar ve bu şekilde cezalandırır diye çünkü bu bir cezadır Bildiğiniz gibi mesela Yahudiler Allahu Teala onlara ne yaptı? Cumartesi yasağını Allahu Teala onlara yekten emreylememişti. Onlar geldi peygamberlerine dediler ki: "Ey Allah'ın Nebisi, Allah'a dua et de bize bir günü tatil kılsın. Bize bir günü boş kılsın. O gün çalışmayalım, şöyle yapmayalım, ibadet günü kılsın." diye peygamberlerinden ne yaptılar? Böyle bir ta talepte bulundular. Ve Allahu Teala da onlara ne yaptı? Onlara cumartesi gününü tatil kıldı ve cumartesi günü avlanmış olmayı da haram kıldı. Ve ondan sonra öyle bir denedi ki cumartesi günü bütün hayvanlar, bütün balıklar, diğer günlerin hepsinde sahilden uzaklaşırken o gün sahilin kenarında böyle suyun üzerine çıkacak kadar yoğunlaşmış ve Allah da onları öyle cezalandırmıştı. Çünkü Allah onlara emretmediği halde onlar Allah'ın onlar Allah'ın emrinden adeta müdahale edercesine böyle olsun şöyle olsun diye talepte bulundular. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da ola ki sahabenin yani o teravih namazına bu şekilde aşırı derecede farzmış gibi algılamış olmaları sebebiyle Allah da farz kılar diye ben çekildim diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ve bildiğiniz gibi Resulullah Aleyhisselatü vesselam vefatından sonra zaten farz kılınmış olmak gibi bir durum söz konusu değil. Ve Hazreti Ebu Eşi Hazreti Ömer de zaten peygamber böyle kıldı. Eğer bidatse ne güzel bir bidat diyor. Yani bidat değil diyor Hazreti Ömer. Ki özellikle İbn Abidin'de, İbn Abidin'de ve İbn Abidin'in Reddü'l Muhtar'da ve diğer kaynaklarında aktardığı gibi Ebu Halife ne diyordu? Ebu Harife diyordu ki Hazreti Ömer'in teravih namazını toplu halde kılmış olması kesinlikle bidat değildir. Çünkü Ömer bunu bilmiş olduğu bir sünnet üzerine icra etmiştir. Böyle bir bidat-ı hasene tanımı söz konusu değildir. Bidat-ı hasene diye ortaya çıkan durum adına ortaya getirmiş oldukları bu derin tamamen geçersizdir. Ve Resulullah aleyhissalatu vesselam ifade ettiği gibi ki kulle bid darala, her bidat sapıklıktır. Dolayısıyla bid'at olarak ortaya çıkmış her şeyden uzaklaşmış olmak dinin özüne dönmüş olmakla birebirdir. Fakat şu hususu irdelemek lazım. Neyin bid'at olduğu, neyin bid'at olmadığını iyi irdelemek lazım. Ya yani Türkiye'de meşhur bir hoca, yani peşinde insanlar gelme, gel, gelen bir kimse biliyorsunuz 10-15 sene mikrofon kullanmadı adam. Niye? Bid'atmış diye. Ondan sonra görüşünü değiştirmiş, mikrofon kullanmaya başlamış. Yani Allah aşkına yani böyle bu durumda olan bir insan daha bidatı anlayamayacak kadar bir seviyedeyse alın bunun gerisini siz düşünün. Yani bid ne bidattir ne bidat değildir. Bunun arasını ne yapmış olmak lazım? Bunun arasını iyi ayırmış olmak lazım. Zira unutmayın her bir bidat Alimlerimiz ne demiştirler? Her bir bid'at sünnetten bir şeyi izale eder. Yani din Allahu Teala'nın tam kıldım dediği şekliyle, adeta bir bardağın ağzına kadar su dolmasıdır. Dini tam oldu, tam kıldım diyor Allahu Teala <gülüyor> ve bu nedir? Adeta bir suyun bardağı tam ağzına kadar doldurmuş olmasıdır. Ve siz bu bardağın içerisine ne atacak olursanız olun, o bardağın içerisine düşen o küçücük parça düştüğü yer nispetince suyu dışarıya atar o yüzden alemlerimiz her bir bid'at sünneti yapar ortadan kaldırır demişler ve insanlar bu şekilde herkes iyi niyetiyle dine bir şeyler sokunca ve daha sonra bu dine sonradan soktuğu şeylere de insanlar böyle kilitlenince ne olur ha bugünkü Müslümanlar olduğu gibi tefrika fitne o ona sapık o ona sapık diyor halbuki ikisi de sapık yani ikisi de sünnet üzerine değil Birisi dine sonradan sokmuş olduğu bir şeye kilitlenmiş, öbürü de dine sonradan sokmuş olduğu bir şeye kilitlenmiş. Aynı Ebu Halife'nin dediği gibi, yani adamın bir tanesi kalkmış diyor, almış eline bir demir parçasını, bu altındır diye savunuyor. Altın diyor ve tartışmaya giriyor. Öbürü kalkıyor, bir tahta parçasını alıyor, hayır altın budur diyor ve o da onu altın olarak ispat etmeye kalkışıyor. Öbür taraftan biri de kalkmış, o da taşı alıyor, o da hayır altın budur diyor ve o da onun altın odunu ispat edebilmek için gayret ediyor. Ne diyor arkabinde Ebu Hanife? İşte bu üç kişi diyor. İşte bu üç kişi hakikati bilmedikleri hususta ittifak etmiştirler. <gülüyor> evet Allah ona rahmet eylesin. İşte bu üç kişi hakkı bilmedikleri hususta ittifak etmiştirler. Ve bugün özellikle farklı farklı bidatlar ortaya çıkartarak ve bu bidatlerinde de yoğunlaşıp ona kilitlenip, kendi bidatlerini kabullenmeyenleri hatta bidatçılıkla suçlayıp onlar ile aralarında problem ve ihtilaf çıkartanlara bir bakın, halbuki hepsi bidatte ihtilaf halindedir. O yüzden Mümin mü ümmete düşen nedir İmam Malik'in dediği gibi bu ümmetin başını hayra ne iletmiş ise bu ümmetin sonunu da hayra o iletecektir. Aslını asla dönmüş olmaktır. Ehli sünnet ve cemaat demiş olduğumuz olgu zaten peygamberin sünneti ve sahabenin uygulaması üzerine olandır. Zira Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da zaten "Kulafai'r-Râşidîn değil, mehdiyîne min ba'di" ve benden sonra <gülüyor> raşit halifeler demiş olduğu zümredir. Sonuç itibariyle aslon ona dönmüş olmaktır. allah Teala bizi o asla dönerek tekrar yek vücut olan müminlerden eylesin. Evet bir sonraki soruya inşallah geçelim. Dediğim gibi yani arada sorulan soruları e, hepsini okumak gibi bir imkanım söz konusu değil kardeşler. Yani sırasıyla Sırasıyla söz konusu olursa soruyu soran kardeş, soruyu sorduktan sonra ben ona cevap verirken sadece o kusurlu soran kardeşin sadece o soruyu soran kardeşin ee, cevap esnasında soruyla bağlantılı, soruyla bağlantılı bir ek soruyu daha doğrusu kafasına dolsan bir soruyu yazmasının dışında diğer kardeşe eklemezlerse bu şekilde çok daha düzenli ve dengeli olur inşallah. Evet bir sonraki sorumuz mezheplere uyalım. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi kardeş. Bakın mezhepler sonuç itibariyle bizim için nimettirler. Bugün her insan iştihat edemez ve her insan dinde derinleşemez. Her insan her düşüncesini ne yapamaz? Her insan her düşüncesini Kur'an ve sünnetten elde etmek gibi bir imkan ile karşı karşıya kalamaz. Yani bugün 12 saat 13 saat hayvanlarını otarmak durumunda kalan bir çoban ile bugün icabında işi gereği sürekli 24 saat, 48 saat 78, 72 saat yolculukta olan bir insanı otur ilim öğren, fıkhet, derin ilim sahibi ol demekle karşı karşıya bırakamazsınız. Bu insanlığın vakıasına uygun değildir ve din de bunu amaçlamamıştır. Dolayısıyla mezheplerimiz yani müştehitlerimiz ve iştihatları Sonuç itibariyle ne yaparlar? Bu insanlara Allah'ın dinini götürme anlamında ya da bu insanların Allah'ın dinine uyma anlamında, e, erişme anlamında güzel bir imkandırlar. O yüzden avanın dini, müftinin dini üzerinedir denilmiştir. Fakat mezheplerin hakkı sadece budur kardeşler. Mezheplerin hakkı sadece budur. Ve Kur'an ve sünnete götürmek için bir araçtır. O yüzden mezhep kelimesi zaten gramer olarak da nedir? Kendisiyle gidilen şeydir. Zehebe kelimesi Arapçada gitmek demektir. Mezhep kendisiyle gittiğiniz şeydir. Dolayısıyla mezhepler sizin kendisiyle Kur'an ve sünneti çok daha güzel algıladığınız, özellikle fıkhi anlamda algıladığınız şeydir. Dolayısıyla çok daha güzelleştirmiş olmak ve e, anlama kapasitesini genişletmiş olmaktır. Allah göstermesin tutar siz mezhebinizi Kur'an'ın ayetinin önüne ya da mezhebinizin görüşünü Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın sünnetinin önüne alacak olursanız mezheplerinizi putlaştırmış olursunuz. Nimet olan bir husus sizin için bela olur. Ve hatta Allah korusun sizin Allah'a ortak koşmuş olduğunuz bir nesne haline çıkıp dönüşü verir. Unutmayın ki Tevbe Suresi 31. ayetinde geçtiği şekliyle Hristiyanlar nasıl sapmışlar kardeşler? Hristiyanlar kendi alimlerini onlar ne derse odur diye algıladıkları için Tevbe Suresi 31. ayetinde Allah-u Teala onlara onlar rahiplerini, din adamlarını ve papazlarını Rab edindiler diyordu. O yüzden bir kimse İslam alimlerini de dahil mezhepler de dahil eğer bunlar ne derse odur deyip de onların görüşlerini Kur'an ve sünnete kıyaslamadan alacak olursa Allah göstermesin onu Rab edinmiş olma tehlikesiyle karşı karşıya gelir. O yüzden görüşün ve iştihadın hatalı olduğu yerde mezhep ve görüş tamamen terk edilir ve bırakılır. Ve bu mezhebi terk etmek anlamında değildir. O yüzden i̇bn Abid'in reddül muhtarında nedir? İmamlarımızdan kerhi ne yapardı? Namaz kılarken ellerini peygamberin sünneti gereği ellerini rükuya gitmeden ve secdeye gitmeden önce kaldırırdı. Ve bildiğiniz gibi bu alim hanefi mezhebinin müştehitlerindendir. Ve ne diyordu i̇bn Abid'in? Ve onun öyle yapması onu hanefi mezhebinden çıkartmazdı. Yani Peygamber Aleyhisselatü'nün uygulamasının olduğu yerde zaten mezhep olmaz. Açık olan bir hususta. İştihat alanlarında müştehitlik olur ve müştehidin iştihat etmiş olduğu alanlarda mezhep oluşumu söz konusudur zaten. Dediğimiz gibi bu anlamda onların görüşleri eğer diğerlerinin önüne alınırsa Allah korusun Rab edinme tehlikesiyle karşı karşıyasınız. O yüzden yine Ebu Hanife'den aktarılan bir görüşte Ebu Hanife ne diyordu? Haramun ala men lem ya'lem bidelili eyyuhde bi kelami. Benim görüşümü nereden aldığımı bilmeden benim görüşümle fetva vermeniz size caiz değildir, haramdır diyordu. Neden? Çünkü Ebu Hanife dedi diye böyle olurdu. Tamam sıradan halk bunu algılayamaz ama en azından ilimden bir parça anlayan ve e, yanlış ile doğruyu algılayacak kadar fıtk etmiş olan bir insanın zaten ehli sünnetin üzerinde icma ettiği bir görüştür. Bir müştehidin diğer bir müştehidi taklidi haramdır. Ehli sünnetin üzerinde ittifak ettiği bir görüştür. Bir müştehidin diğer bir müştehidi taklidi haramdır. Ama halk Tamam, hak taklit edecektir ama onun görüşünün hatalı olduğu yerde onun görüşü bırakılır. O alemlerimizin hata etmiş olmaları onların alemliklerini zedeleyen bir olgu değildir. Çünkü insandırlar. Zaten Peygamber aleyhissalatü vesselam hata ederlerse bir ecir vardır diyor. O yüzden Ebu Yusuf'a ve İmam Muhammed için siz neden mezhebin her üçte birinde Ebu Hanife ile farklı desiniz denir. Ki Hanefi mezhebinde İmameyn diye bilinen Ebu Yusuf ile İmam, İmam Muhammed'in Ebu Hanife olan ihtilafları her üç meselede birde ihtilafları vardır. Her üç meselenin birinde. Yani yüz tane meselede, otuz tanesinde Ebu Hanife ile farklı düşünürler. Ve eğer ki Hanife mezhebinde İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, Ebu Hanife farklı farklı görüşlerlerse Ebu Hanife'nin görüşüyle fetva verilir. Eğer ki Ebu Hanife bir görüşte ama İmam Muhammed ile İmam Ebu Yusuf da ikisi ittifak ederek Ebu Hanife'den farklı bir görüşte olurlarsa Hanefi mezhebinde fetva imameyinin görüşüne göredir Ebu Hanife'nin görüşü bırakılır. Yani bunları bir parça bilin, az bir parça yani daha Ebu Hanife'nin ne zaman doğup öldüğünü dahi bilmeyen insanlar kalkıp Hanefici kesiliyorlar ya yani hiçbir şey bilmeden kulaktan duydukları bir takım bilgilerle bir de Haneficilik taslıyorlar ya emin olun yani zaten cehaletin getirdiği şey bu ve ihtilaflar buradan çıkıyor. İhtilaflar buradan çıkıyor. İmam Şafii'nin dediği gibi Allah rahmet eylesin. Yani hakikaten cahiller sussaydı, ihtilaf ortadan kalkardı diyor. Cahiller sussaydı, ihtilaf ortadan kalkardı. Ve bu anlamda dediğimiz gibi böyle bir denge var. Ebu Yusuf'a sordular. Neden sen Ebu Hanife'ye bu kadar muhalefet ediyorsun? Ne demişti Ebu Hanife? <gülüyor> ben farklı bir müştehid olarak bazı hususlarda Ebu Hanife'den farklı düşünüyordum üstadımdan ama bazı görüşler var ki diyor bak, bakın dikkat edin bazı görüşler var ki ben Ebu Hanife o fetvasını verirken hangi kaynaklara dayanarak o neticeye ulaştı onu bilmediğim için Ebu Hanife'nin görüşünü bıraktım kendim iştihad ettim diyordu dediğimiz gibi müştehidin diye bir müştehidi sırf o öyle dedi diye taklidi caiz değildir Açın Hanefi mezhebinde yine Ebu Bekir el-Cessas Hanefi mezhebinde tercih herhlendendir. Açın kitabına bakın Ebu Hanife'nin görüşünün hatalı olduğunu ifade ettiği birçok yer göreceksiniz. İçtihatlar, hata, ihtimali sürekli üzerinde olan şeylerdir. Ve her bir müştehit sonuçta bir mezheptir. Ve Ebu Hanife, Ebu Hanife ve diğer alimlerinin akranlarını yaşamış olduğu dönemde daha onlar bugün Ebu Hanife bir mezhebin olduğunu bile bilmez. İmam-ı Şafii bu kadar bir mezhebinin, Şafii mezhebi diye bir mezhebi olduğunu bilmez. Çünkü onlar sadece iştihad ediyordular ve her bir o gün evzaisi, diğer alimleri, sonuç böyle bunların hepsi bir müştehitti ve iştihad ediyordular. Ne oldu? Mesela Hasenel Basri'nin mezhebi. Hasenel Basri'nin de ilk başta bir mezhebi vardı. Fakat sonradan peşinden gelenlerin, yani tabi olanların dağılmış olmasından dolayı söndü. Ebu Hanefe'nin peşinden gelenler yayıldı. Bir dönem sonra biliyorsunuz e, özellikle İslam tarihinde kilafet merkezini elinde bulunduranlarında da bazı mezhepleri özellikle gündeme almış olması, o mezheplerin yayılmış olmasına sebep oldu. Yani mesela bugün bakın Osmanlı'nın özellikle fethetmiş olduğu yerlerdeki insanların hemen hemen hepsi Hanefi'dir. Şu Balkan taraflarına gelin, Bosna'sından tutun, Bulgaristan tarafına gidin, e, diğer taraflarına gidin hepsi nedir? Hepsi hanefidir. Çünkü Osmanlı'nın hanefi mezhebi üzerinden olmuş olmasının sebebi doğal sonucu buydu. Ve bu alimlerimizin arkasına gelen insanlar bu şekilde devam ettikler ve sayıları çoğalı mezheb oluştu. Eh, ama insanlar sonra saptılar, ilimden uzaklaşan insanlar. Sonra kalkıp o alemler sırf Kur'an ve sünnetteki bir gerçeği yakalama adına iştihad edip de hata ihtimalini göz önünde bulundurmalarına rağmen sonradan gelenler mezheplerinde dinleştiler ve mezheplerini dinlerinin Allah korusun önüne aldılar. Adam kalkıp bugün artık şöyle bir söyleyebiliyor. Söyleye Bizim mezhebimize uymayan ayet ya da hadis ya mensuhtur ya da tevile muhtaçtır diyorsa bunu nereye koyacaksınız siz? Bunu nereye koyacaksınız? Ve unutmayın bu mezhep tefrikaları da Müslümanları yine parçaladı. Bu şekilde kör taklit yapanlar işte. Kör taklit yapanlar. Ve öyle bir dönem geldi ki adam su çeşme yaptı hayır olarak bu çeşmeden diğerleri içer, diğerleri içer işte Hanefisi içer, Şafisi içer, Malikisi içer, Yahudisi içer Hristiyan içer ama Hanbelisi içemez diye üstüne yazı yazdı adam. Mezhep hala yani ııı e, hanefi mezhebindeki adam şafi mezhebindeki adamın arkasında namaz kılmıyor kılmayanlar var kılmayanlar var yani buna biz de restladık. adam gidiyor ne efendim işte en doğru mezhep. hatta adam kitabını yazmış Türkiye'de bugün namaz hocası olarak satılan kitaplara kaydetmişler bunu ve hanefinin olduğu bir yerde şafinin öne geçip de hanefinin arkasında durması caiz değildir adam bunu kitabına yazmış bunu ben kendim okudum ne yapacaksınız bu cahilleri? Her kitap yazan siz allame mi zannettiniz? Ama bize dediğimiz gibi mezhepler bizim için nimettir. Müştehidler, iştihatler Allah onların hepsine razı olsun ama hatalarını bırakırız. Yanlış ettikleri yerde hatalarını bırakırız. Asla devam ederiz, doğruya devam ederiz. Dolayısıyla bugün Ebu Hanife'nin ya da diğer herhangi bir müştehidin fark etmiyor. Yani Abdullah Mübarek olsun bir önce kardeş orada dedi ya da diğerleri olsun görüşün hata olduğu belirdiği an ters, aksine amel edilir yani sahabede dahi budur sahabenin ihtilaf ettiği bir konuda yani iki, bir konuda sahabe iki farklı görüş, görüşte ise bir tane doğru vardır İmam Malik'in dediği gibi bana diyor sahabeden beş ayrı görüş geliyor e bunlardan bir tanesi doğrudur çünkü Allah doğruyu bir tane yaratmıştır iki tane doğru olmaz bir şey hem altta hem üstte olmaz. Hem içeride hem dışarıda olmaz. Hem sıcak hem soğuk olmaz. Her şey zıttıyla kaimdir ve iki tane hak yoktur. Dolayısıyla doğru bir tanedir. Ama o müştehitler o iştihatlarında ne yaparlar? Ecir alırlar. İşte bu anlamda sahabe de böyleydi ve sahabe iki ayrı görüşte ise biri alınır, Kur'an ve sünnete en uygun olanı alınır. Bu ehl-i sünnetin üzerinde ittifak ettiği bir görüştür. Eğer sahabenin görüşü tamamen sünnete ters ise, görüşü bırakılır. Olur da bırakmamıştır mılar? Yani Ebu Hureyre radıyallahu anh insanlara fetva dağıtıyordu. Her kim diyordu Ramazan ayında affınıza sınıyorum. Her kim Ramazan ayında banyo yapması gereken bir durumda uykusundan kalkacak olursa yani rüyasında ihtilam olacak olursa o günün orucunu kaza eder diyordu. Ebu Hureyre radiyallahu anh fetva veriyor. Sonra Hazreti Aişe'ye şey dediler Allah Ebu Hureyre e, e, bağışlasın dedi Hazreti Aişe Resulullah aleyhissalatu vesselam benim ile banyo yapması gerekli olan bir durumda yatar ve öyle kalkar, öyle sonra boy abdestini alır ve namazını, orucunu tutardı diyor. Ve Ebu Hureyre hemen terk ediyor. Hemen terk ediyor. Yine Abdullah İbni Mesud'a bir görüş soruyorlar. Diyorlar ki, ey İbni Mesud yani kocasının kendisini boşamış olduğu bir kadın hakkında ne diyorsun? O da şu kadar şu kadar nafakat verilir işte kendisine de şu dönem içerisinde ev bırakılır diye iştihad eder Abdullah İbni Mesud fetva verir. Ve kendisine oradan bir tanesi gelerek der ki sahabeden vallahi ey İbn-i Mes'ud ben bu senin söylediğin gibi peygamberden duydum. Peygamber de böyle fetva vermişti. Ve ravi diyor ki Abdullah i̇bn Mesut Mes'ud öyle sevindi, öyle sevindi ki sanki o gün Müslüman olmuş gibi sevindi diyor. Yani görüşünün peygamberin görüşüne uyduğu için. Siz düşünebiliyor musunuz? Peygamberin görüşünün, kendi görüşünün zıt olduğunu gördüğü halde iştihadına devam edeceğini ayaklarının altına alırdı kendi görüşünü Abdullah İbni Mesud ve müştehitlerimiz de alırdı zaten demişler de bunu bize o yüzden sınırı, şekli yani Allah'a götürmesi gereken bir aracı olması olması gerekirken Allah'a kullukta engel olan Peygamber'in sünnetine engel olan bir şey olursa bu durumda insan onu Rab edinmiş ve mezhebini putlaştırmış olur Allah korusun iman elden gider. o yüzden biz ehli sünnet olarak ne diyoruz allah Teala ne diyor siz dengeli bir ümmetsiniz dengeli bir ümmet biz ne tamamen alemlerimizi siler süpürür atarız iştihatları mezhepleri ne de onlar ne derse olur diye putlaştırırız hayır Kur'an ve sünnet gibi bizim elimizde bir imkan var Allah Azze ve Celle'ye hamdü senalar olsun ki bu imkanımızı kıyamete kadar koruyacağını vaat etmiş ve koruyor da ve koruyacak da Aslı olan odur ve ona dönmüş olmak, rücu etmek bizim üzerimize düşen şeydir. Evet bu arada bir şeyler yazılıyor. Gerçi ben o yazılan hiçbir tanesini dikkatime almadım. Daha doğrusu alamadım. Sorusu olan herhangi bir kardeş varsa inşallah sorusunu alalım. Şey soru yoksa vakitte biraz geçti. Kapatalım çıkalım inşallah. Yani Mezhepler sonradan çıkmasına rağmen mezheplerin dinde yeri varken tasavvuf sonradan çıktı da tasavvufun dinde neden yeri yok ifadesini bak bir parça açalım burada. Bunun üzerinde durmak lazım. Şimdi mezheplerin dinde yeri yok dediğin zaman mezhep nedir? Bak ne dedik? Mezhep bir müştehidin içtihatlarının bir araya getirilmiş olma halidir. Mezhep dediğim budur. Bir dakika şimdi. Mezhep dediğin bir müştehidin içtihadının içtihatlarının bir araya getirilerek topyekun insanların önüne toplu halde verilmesi işlemine mezhep denir. Buna da mezhep ismi verilir. Ve mezheplerin içtihatlarındaki dayanakları tamamen Kur'an ve sünnette yeri vardır. Sonradan çıkma dediğin sadece mezhep ismi sonradan çıkmıştır. İçerik olarak tamamen Kur'an ve sünnette vardır. Çünkü mezhep sonuç itibariyle nedir? mezhep sonuç itibariyle müştehidin iştihad etmesinin akabinde çıkar müştehid iştihad eder, iştihad Kur'an'da var mı? var ki kıyasa deril, Allah-u Teala nedir? fe'atebiru ya ebsar ey temiz akıl sahipleri ulul elbab, ey temiz akıl sahipleri, ibret alın yani kıyasın bu delilidir bu kıyasın delilidir ibret alın, olayı kıyaslayın ve bunun bir delili vardır ve Peygamber aleyhissalatu vesselam bir delil daha sunuyorum sana, ama ben söylerken anlamaya çalışırsan hakikaten sevinirim. Yani anlamaya çalışırsan hakikaten sevinirim. Ben sana dinlerken hakikaten anlamak için gayret ettim. Yani herhangi bir e, yanlış anlamayıp da farklı bir boyuta gitmeyelim diye. Şimdi bak oradan diyorum ki Peygamber Aleyhisselatu Vesselam sahabesine bir zatîhi kendisi iştihat yaptırdı. Bak, Peygamber aleyhissalatu vesselam kendi hayatında iken sahabesine iştihadı öğretti. Hatta zayıf da olsa, bazı alimlerden değerli olarak getirdiği gibi Muaz bin Cebel Yemen'e gönderilirken Kur'an ve sünnette bulamazsan ne yaparsın dedi. Kur'an ve sünnetteki bilgime göre iştihad ederim dedi. E bu Hı -hı. sonuçta sünnette var, sünnette yok değil ki. Şimdi sen bir Ebu Hanife'nin ya da bir i̇mam şafii'nin Şafir'in kalkıp da Muaz bin Cebel gibi iştihad etmesini nasıl kalkıp da bugün hiç dinde yeri olmamasına rağmen hem de iştihat değildir, bu ibadettir. İnsanların kol kola girip de zıplayıp böyle sağa sola vurarak zikir çekmelerini nasıl buna benzetirsin? Birincisi bu iştihat değil, bu bir kere ibadettir. Ve bunun hiçbir şekilde aslı yoktur. Şimdi bunda bunu kıyaslama mümkün değil ki. E sonuç edip öbür tarafta Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın sahabesi iştihad etmiştir. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'dan hemen sonra sahabe iştihad etmiştir ve sahabenin en önde gelen sahabenin en önde gelen müştehitleri vardır. Ve onlar müştehitlerine gider ne yapardılar? Sorardılar. Ebu, e, Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye, Hazreti Aişe Radiyallahu Anh'a, Cabir bin Abdullah'a, yine Ebu Hureyre'ye Abdullah İbni Mes'ud'a, İbni Abbas'a yani bunlara gider sorardı ve onlar da içtihad ederdiler. Bu gözükmeyen, olmayan bir şey değil ki. Ve mezhep imamları bir müştehit olarak yani mezhep imamları dediğin sadece bu bir yapıdır. Sorun değil ki alimleri tutmuşsun bir odaya sokmuşsun misal koymuşsun alimlerin yuvası. Yani şimdi alimlerin yuvası dinde yoktu da sonradan çıktı diye. Bu yapıdır sadece. Bunun bir özelliği yok ki. Ama bugün tamam bak orada diyorsun ki mesela tasavvufun terbiyesi. Tamam, terbiye dediğin şey Kur'an ve sünnette var. Şimdi bana sen şunu nasıl ispat edersin? Bak buraya dikkat et. Burası zaten meselenin düğümlendiği yer. Şimdi meslepte terbiye metodu var. E şeyde, tasavvufta terbiye metodu var. Öyle mi var? E Kur'an'da yok mu? Var. Tamam o zaman bu her türlü çıkardığın terbiye metodu Kur'an'dan mı oldu? Nasıl terbiye edeceksin ama? Bu terbiyenin metodu nasıl? Kur'an'ın içerisinde sen bir insana günde 5000 sefer Allah diyeceksin. Günde rabıta yapıp beni aklına getireceksin. Sonuç itibariyle kalkıp şu kadar virdi uygulayacaksın. Şu kadar namaz kılacaksın. Şunları şunları yapacaksın. Şunları şunları terk edeceksin diye böyle bir terbiye metodu Kur'an'la sünnette yokken sen terbiye adında böyle bir içeriği ortaya koyarsan bunu ben tabii ki reddedeceğim ben. İstediğin kadar sen adını istersen bu uygulamaya sünnetle şimdi ben baksan desem ki arkadaşlar Haydi zikredelim Nasıl zikredelim Valla ben dördüncü kattan aşağıya biraz yuvarlanacağım Hatta öyle Allah Allah diyeceğim ki Böyle sağım böyle parçalanacak Ondan sonra böyle an içinde kalacağım Allah Allah diye içim yanacak Ondan siz beni zorla yukarı çıkaracaksınız Ben tekrar aşağıya düşeceğim Bu şekilde canım yana yana ben Allah'ı zikredeceğim desem Sen ne dersin buna He olur diyecek halin yok Niye çünkü Kur'an'da zikir geçiyor Değil mi? Ya Kur'an'da zikir geçiyor de şimdi sen buna zikir mi diyeceksin? Muhterem. Ya bir parça e, özellikle kıyasladığımız şey dikkat etmek lazım. Bir mezhebin müftih müftehidinin. Ema dikkat et. Akıllı olmuş olmak buna. Sırf ben takla attım diye buna akıllı olmamak diyorsun. E peki bugün hep beraber kol kola gripte zıplayıp ha Allah demeyi Peygamber Aleyhisselatü vesselam bilmiyor muydu? Böyle terbiyeyi neden hiç yapmadı o? Sen ondan daha mı akıllısın? La ilahe illallah. Subhanallah. Sen ondan daha mı akıllısın? Peygamber yapmamış böyle bir terbiye metodunu. Peygamber böyle bir zikir çekmemiş. Peygamber böyle bir e, uygulama bulunmamış. Şimdi adı tuttu diye. Bakın Kur'an içerisinde kullanılan kavramlar özellikle dikkat edin kardeşler. Kur'an'ın içerisinde ve sünnette yer edinmiş olan kavramların canına kıymamak için o kavramları altüst etmemek için Mutlak olarak kendisine bağımlı kalmamız gereken bir kaide vardır. Nedir o kaide? O kaide de şudur kardeşler. Kur'an ve sünnetin içerisinde varit olmuş olan özellikle kavramları Kur'an ve sünnetin kullandığı şekilde anlamak. Peki bunu biz nasıl anlarız? Kur'an'ın inmiş olduğu dönemdeki insanların o kavrama yüklemiş olduğu anlamda anlamak. Şimdi adam kalkıyor bakın Allah aşkına adam deli getiriyor diyor ki sahabe zikretmiş delili var mı var diyor nerede bak falanca sahabe yolda geçerken öbürüne demiş ki gel kardeşim biraz daha bir, bir saat zikredelim bak diyor delili var kardeşim zikredelim bu rivayet var ama sahabenin zikir dediği şey neydi sahabenin zikir dediği şey mescide gitmek ashab-ı suffada Kur'an'ı açmak ayet okumak ayeti düşünmek ayeti tefekkür etmek ayetten hüküm çıkartmak onlar buna zikir diyordular Yoksa sahabenin içerisinde yine var Abdullah bin Mesut'tan bu haline aktardığı şekliyle. Ne diyor sahabe Abdullah bin Mesut yerine Hadi gel gidelim kardeşim bir saat iman edelim diyor. Bir saat iman edelim. Yani ashab-ı subhada Kur'an neşir olan da imanımız artsın diyor. Şimdi sen kalkıyorsun sırf sahabenin ağzında zikir kelimesi çıkmış diye kendi bugün kol kola girip zıplaman, vurman, hatta ve hatta Allah göstermesi bazen de olduğu gibi dans edercesine böyle tamam mı? İşte şeyhın ayaklarına kapanıp ayaklarını öpercesine sen de buna zikir diyorsun sonra diyorsun ki bak sahabe de zikretmiş ama bu olmaz ki sen resmen bir kavramın anasını ağlatıyorsun tabiri caizse bir kavramın altını üstüne getiriyorsun bir kavrama zulmediyorsun anlatabiliyor muyum? yani anlatmak istediğim yer burası ifadelerimde bir parça sertleşme varsa yorgunluğuma bağışlar yoksa kızmamdan değil Allah şahittir ama sonuç itibariyle o kavramı, cihat kavramı, adam bugün kalkıyor diyor ki cihat dediğin şey arkadaş, böyle doğruyu söylemektir. Bu cihattır. Cihadın aslı budur. E öbür cihat? Yok Kur'an'da cihat bu. Bak peygamber işte bir yerde demiş ki cihat, müşriklere karşı e, hakkı savunmaktır. Şimdi adam cihat kavramını aldı, getirdi, getirdi, getirdi, getirdi, sırf buna verdi Evet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle söylemiş. Böyle söylemiş. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam başka tarafta cihadı başka tanım da yapmış. Başka şekilde de yapmış. Şimdi sen o farklı farklı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kullandığı ya da Kur'an'da kullanılan cihat kavramını alır da farklı bir boyuta getirip oraya kıyas edersen Kur'an'a karşı zulmetmiş olursun allah Teala'nın koyduğu kelimeleri yerinden oynatmış olursun. Kaldı ki bu bile felaket iken sen tutar da hiç Kur'an'da bahsi geçmeyen, hiç Sünnet'e yer edinmemiş, hiç sahabe yapmamış, hiçbir tabiunda, etba tabiyle mezheplerde olmayan toplu halde kol kola girip kimi açık, biri e, sesli, birisi yatarak, birisi duvara vurarak kafasını, birisi bağırarak bu şekilde bir şey yapıyorsun o zikir kavramının içini boşaltıyorsun kendi anlamını onun içerisine yüklüyorsun aha bak dinde bu var diyorsun o zaman bunu ben de yaparım arkadaşlar bilin ki komünizm komünizm insanı cennete götüren yoldur Lan nasıl olur falan nasıl olur biliyor musun kardeşler? komünizm arkadaşlar Allah'a ortak koşmamaktır komünizm peygambere tabi olmaktır komünizm bunu yapmaktır, komünizm namaz kılmaktır, komünizm cihad etmektir, komünizm hayatın tamamını Allah'a vermektir desem ne dersiniz? Gülersiniz adama. Ya komünizmin ne olduğu bellidir. Yani komünizmin tanımını, komünizmi ortaya çıkaran derine soracaksın. O zaman yapacak tanımını? Ondan sonra yok kapının e, arka tarafındaki sobaya, bundan sonra ben bunun adını değiştirdim, komünizm. Ya hanım şu komünizmi bir yakla bir ısınak yani kavramın içerisini boşalttığın zaman herkes bir anlam yüklediği zaman problem oradan çıkar. Hele din gibi Allah'ın emaneti olan bir dine gelince Allah'ın Kur'an'da kullandığı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde kullandığı anlamı anlamaya yeteneceksin. O yüzden alimlerimiz bunu anlama da Arapça dilini ne yaparlar? Özellikle dikkate alırlar. Özellikle dikkate alırlar. Yoksa tamamen anlam kopar. Adam kalkmış bir tanesi bana diyor ki hani Hz. Yusuf'un karşısına kadınlar geldi de onun güzelliğini görünce işte e, parmaklarını kestiler diyor ya ayette. E, e ne oldu? Ya o parmaklarını kesmek bizzat iyi parmaklarından bıçakla bir şey götürmek değil ki diyor yani. Olmaz ki. E ne peki efendim? Yani birden parmaklarını tutup öyle kesildiler. Yani güzelliklerinden donup kaldılar anlamına gelir diyor. E Kardeşim mealden çıkarıyorsun böyle acayip bir anlam halbuki allah Allahu Teala bu mannik ifadesini kullanıyor kata kataana kata, kata kelimesi bir zatı bir yerden bir şeyi koparırcasına kesmektir. Bu anlama bunu yoramazsın hiçbir şekilde. Anlamını değiştirdiğin zaman kavram alt altüst olur. Kavramı altüst ettin mi? Karşıdakinin anlayacağı maksat tamamen değişir. Allah başka bir şey maksat etmiş, o başka bir şeyini yapmıştır. O başka bir şeyi e, anlamıştır tamamen. Allah'ın maksadına uzaklaşmıştır. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kullandığı gibi ne yaparız? Bunu anlarız biz. O nedenden Kur'an'ın ve sünnetin içerisinde kullanılmış olan kavramları en güzel nasıl anlarız kardeşler? Heh sahabe gibi anlarız. Neden? Çünkü o sahabe o Kur'an'ın indiği dönemde o Kur'an'ın indiği dönemde o Kur'an'la bizatihi muhatap olmuş olan insanlar ve onlar Kur'an'da kullanılan kelimeler ve kavramları en iyi bilen insanlar yani münafık kavramını Ebu Hanife, e, Hazreti Ömer mi daha iyi biliyor sen mi biliyorsun Ebu Hazreti Ömer münafık olmaktan korkuyor valla bugün bizim hiç namaz kılmayan oruç tutmayan cumadan cumaya onu da boşver de hatta iki sefer senede bayramdan bayrama giden adam valla münafıklık kafirlik zındıklık hiçbirinden korkmuyor niye çünkü bizimki öğrenmiş çünkü bizimki öğrenmiş ne kitapta yazıyor ki namaz hocasının arkasında münafıklık inanmadığı halde inanmış gibi gözükmektir bu öğrenmiş ya. Ebu Hanife're bunu bilmiyordu. Ebu işte Ebu Hanife diyorum. Ya bugün birkaç sefer kullandımca ağzıma dolandı. Hazreti Ömer de zannediyordu ki münafıklık yani inandım deyip de bazı şeyleri uygulamamak, eksik olmak. Ya Hazreti Ömer iman ettiğinde şüpheli miydi? Niye o zaman münafıklıktan korkuyordu? Haşa, gösteriş olsun, alem işte görsün. Münafık mı Ey Huzeyfe? yok Ömer bakın görün millet ben korkuyorum bunu mu yapıyordu haşa ciddi ciddi titriyordu demek ki Hazreti Ömer'in münafıklık anlayışıyla senin anlayışlarında fark var öyleyse dön Hazreti Ömer'e münafıklık anlayışı neydi ne anlıyordu neden korkuyordu onu anla ki sen de Allah'ın Kur'an'da kullandığı münafıklığı anlayasın çünkü münafıklar onların içinden çıktı zikri onlar iyi anladılar çünkü zikri peygamber gözlerinin önünde yaptı nasıl yaptıysa cihat mı onlara bak namaz mı? Onlara bak. Anlatabildim mi? Dolayısıyla dediğim gibi ismin benzeşmiş olması yani özün benzemiş olmasına delil değildir. Hele insanların bugün şirki tevhidin, tevhidi şirkin yerine işte sünneti bilatin bilati sünnetin yerine değiştirip kavramları böyle ortadan kaldırdıkları bir dönemde adam hayatı boyunca bidat uyguluyor sen sünnetten bak Bukhari'den delil gösterdin halde vay seni gidip bidatçı diyor seni bidatçılıkla suçluyor Allah'ım ya Rabbim yani. gel de böyle gözünü gelip şaşkın şaşkın bakma sahabenin yaptığını gösteriyorsun delilini gösteriyorsun yok adam babasına öyle görmüş ya onu sünnet sen sen sonradan çıkma bidatçı diyor hangisi bidat hangisi bu insanlar bilmiyor ki bunu o yüzden asla dönelim meselenin aslı dediğimiz gibi asla dönmüş olmaktır. İsmin benzemiş olması, özün benzemiş olmasının delili değildir. Hele de bugünlerde. Yani her Muhammed ismini gördüğüne mücahit dersen hapı yutarsın yani. Yani öyle Ahmet var, öyle Mehmetler var ki Allah Allah korusun. Öyle ismin benzemiş olması, özün ve mahiyetin benzemiş olması demek değildir içeriğin özellikle benzemiş olması nedir? Sonuçtan, sonuçta onunla doğrudan bağlantılıdır. Evet kardeşler başka herhangi bir soru herhalde yok. Ee, özelde soru sormuş olan ve özelde cevap isteyen birkaç tane kardeş var. Özel soru, soru, soru olduğu için o kardeşlere inşallah birkaç vakit ayırmamışlar ederseniz inşallah hoş olur. Zira vakit de geçti. bu şekilde inşallah.